ve imparatorlukları da temsil edilmemiş gayesiz bir fütuattan ibaret olmuştur. Arkalarında sadece kan, irin ve gözyaşı bırakmışlardır. Çünkü onlar idealsiz kuru cihangirler olarak sadece boru ve trompet sesleri arasında yakıp yıkıyorlardı.